Radyoda Türk sineması, en son mega yepyeni bölüm. 28. bölüm. Geçtiğimiz bölümde röyasında Nalan'la eski günlerini gören Talat... ...zindan odasındaki röyasına hala devam etmektedir. <gülüyor> Bildiğiniz üzere Talat yani ben Nalan'a ders veren bir musiki muallimi... ...Taci ise Nalan'a alçakça hisler besleyen bir kuzendir. Geçen bölümden belli Nalan'a musiki ders veren Talat... Nalan'a Musiki'deki usul mevzunu bir türlü örtememiş, yani bir türlü muvafakiyetler sağlayamamıştır. Yani evin hizmetçisi dadı bile birkaç dinlemeyle neredeyse beste yapacak hale gelirken, Nalan'sa hala düm tek düm tek bile diyememektedir. <gülüyor> i̇şte tam bu sırada tacile Nalan'ın babası çiftası Kipaşa odaya girmek üzeredir. Bu arada şu andan itibaren dinleyicinin sesler. Olay rüyada geçtiği için kasten bilerek ve cebren ekolu çekilmiştir. Lütfen alıcılarınızın ayarıyla oynamayınız. Dümütek tek tek dümütek ki dümütek tek tek dümütek. Evet hananım. Dümütek tek tek. Daha yüksek hananım. Dümütek. Olmuyor Nalan olmuyor. kolay gelsin. Gözlerim yaşardı. Ne kadar da güzel dümteke dümtek, dümteke düm tek düm diyorsunuz kızımla lan. Nasıl gidiyor Talat Efendi? Hoş geldiniz Paşa Hazretleri. E, sayenizde gayet iyi gidiyor. Ben hayatımda mursiki de bu kadar istidatlı birini daha görmedim. E, Serçe minik Sezan Aksu görse kıskançlıktan ülkeyi terk eder giderdi Paşa Hazretleri. <gülüyor> Valla benden duymuş olun ama Paşa Hazretleri babacım. E, biraz kapıdan dinledim de kulaklarımla duydum. Bu çalgıcı parçası Talat efendi musiki dersi ayağına kelimeniz alana kur yapıyor. Hem de dalgalı kur yapıyor vallahi Paşa Hazretleri babacım ya. <gülüyor> dalgalı kur mu? Ne dalgası ne kuru? Benimle dalga mı geçiyorsun? Haci! <gülüyor> Estağfurullah ne Paşa babacım. Biliyorsunuz dalga denizde olur. Öyle mi? Ama görüyorsunuz ki dalga artık kurda oluyor. burada Kurda kuzuyu teslim etmişiz de haberimiz yok Paşa babacım ya. Ne kurdu ne kuzusu? Ne alan? Kızım doğru mu Taci Efendi'nin dedikleri? Evet, Cevap ver bakalım. <gülüyor> ta, ta, ta, tabii ki doğru değil Paşa Babacığım. Hepsi iftira. Hem de iftirayı kübra. Kıybeti taa kuku kıskançlık. <gülüyor> Telat Efendi doğru, dürüst, tarafsız, ilkeli, zeki, çevik ve ahlaklıdır. Nalan Hanım doğru söylüyor Paşa Hazretleri. Unutmayın ki doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa bir gün doğar. <gülüyor> <gülüyor> oh, ne kadar doğru konuştunuz Telat. Heh, doğru konuşmuşmuş e, Pekala çok bilmiş doğrusu telat efendi bu sualime doğru cevap verdi. de görelim bakalım söyle bakalım iki noktadan en fazla kaç doğru geçer ha hadi bakalım ha gördün mü? Unutmayın ki doğruyu söylemek doğrudur ama her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir taci efendi Kutlarım telat çok veciz konuştunuz sanıyorum çok bilmiş taci ağzının payını ziyadesiyle almıştır Bu şarkı burada bitmez telat efendi Yolu kalleştikten geçen herkesle bir gün bir yerde muhakkak buluşacağız <gülüyor> Ve o gün buluştuğumuz yerde bir elimde kalma bir gül Bir elimde de horlanmış umutlarım olacak telat efendi Hiç meraklanmayın Taci Ben de orada olacağım ve bir elimde sevgi tohumları, diğer elimde de barış çubukları olacak. Ve bir diyalog torpya oluşturacağım insanlık adına, Erdem adına. Ve her şeye inat, umut yeşirecek o sevgi bahçemizden. Sense o sevgi bahçesinin kaktüs çiçeği olacaksın. Taci! Bir çalgıcı parçası için çok natif laflar parçalıyorsun. Doğrusu hangi kitaptan karaklayıp söylediğini bilmiyorum. Sıkıysa kağıda bakmadan konuşsana. Talat efendi, hadi bakalım. Taci, oğlum, Terişan efemin sırlarını vererek Talat'a belden aşağı vuyorsun. ...unutma ki bu sözlerinle hemse bize hem de radyoya zarar veriyorsun evladım. Ne yapayım Paşa Hazretleri baba ya? Adam ha bire bize giydirip duruyor. ne dedik valla ya valla ya. Neyse Talat Efendi bu nahoş ortamı güzel bir şarkıyla hoş eder. Bakalım Kerim'imiz Nalan'a neler öğretmişsiniz? Verdiğimiz paralar nereye gitmiş bir görelim bakalım. Hay hay Paşa Hazretleri. Nalan Hanım, dilerseniz Tamburi buraya Aynılı Efendi'nin... Kürdi'li cazkar bir nihavent çalışması olan Acem Haşıran şarkısı Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli söylüyoruz. Ses veriyorum Nalen. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli 1, 2, 3 Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli İmanım Bana... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır üç gün oldu Cemile'mden <gülüyor> bu derde <gülüyor> düşe. Hani üç gün oldu. Şey Cemlem ben Gönlüm bu derde bir şey. Tayyip vakfı nasıl nasıl edelim de şey. bu şiiri. Hayır bravo. Evet bravo. Lala bravo hala. Harikasınız. Şarkıları ne kadar da güzel meşk ediyorsunuz. Sizi dinlerken ruhum selfinaz olup kelebek gibi dans ediyor adeta. Ama ama keşke Ankara'nın amıktan bir oyngavası olsaydı da şöyle kurtlarımızı bir dökseydik ya değil mi paşa babacığım? <gülüyor> diyeceğim biz şarkı meşkederken konuşmayınız diye ziyadesiyle konsantremizi bozuyorsunuz. Evet Taci Efendi Nalan Hanım size kaç defa diyecek konsantremizi bozuyorsunuz diye. Başta lan konsantrene konsantre o şansı <gülüyor> Senin gibi bir çalgıcı parçası nasıl oluyor da bir başyaver adayına böyle tavuz kuşu gibi kabarıyor ha? Bu densiz adamı siz çımartıyorsunuz Nalan. Adam iki tane tımmırtı ile başımıza John Sabas bak kesildi. Ha bak bak bak. İki sert konuşunca senin bakın sesi bak nasıl kesildi gördün mü? Size Teres efendiyle böyle küstah bir tavır sergileyerek konuşmaktan kat'i suretlemen ederim. O benim musikik hocamdır. Ee, Nalan hanım sanırım diliniz sürçtü. Musikik hocam değil <gülüyor> musiki hocam diyecektiniz. <gülüyor> ha, Allah söyletti. Bugün hocan yarın hocan. Hadi oğlum minik bir dil sürçmesi e, olur o kadar. Halat Efendi, Hah, hadi bakalım bir şarkı daha meşgildin. Şöyle bizim oralardan bir şey olsun ya o kaydır bak kufcemilen filan olmasın başka bir şey olsun. Okay. Hay hay paşa Türkleri. Nalan Hanım, dilerseniz benden izah et. Acem Haşiren, Nihavend Türkleri Jasker bir peşte olan Bayburt Türküsü indim havuz başına'yı meşgildim. <gülüyor> Ses veriyorum Nalan. İndim havuz başına. Evet Mehlen Bir, iki, üç İndim havuz başına Bir kız çıktı karşıma O getirdi Hala hala aferin Nalan kızım Sizi de tebrik ediyorum Talat efendi Kerimem Nalan'a çok güzel öğretmişsiniz Hemen bir klip çekelim Kral TV'de top 20'ye hemencik sokalım Bir dakika bir dakika Paşa Hazretleri babacım ya Yani siz de çok sağsınız Anlamıyor musun bak şarkı ne diyor İnmiş havuz başına bir kız çıkmış karşısına Sevda nedir bilmezmiş o da gelmişmiş başına Ne demek bu ne demek Yoksa bu havuz başındaki kız nalan mı? Nalan mı? Ha, devam verin. Lan yoksa bu havuz başındaki kız sen misin? Sen misin? Devamı gelecek bölümde.